Bizler kadehte aksi ruhi yari görmüşüz. Bundandır işte lezzeti şuri bir müdamımız. Aman Karagöz ne güzel şavkırsın öyle. Şairliğe merak saldım bundan böyle. Var mıydı sen de böyle güzel meziyetler? Yoktu ama istedim ki varmış desinler. Maşallah maşallah. Allah kafiyeni bol versin. Fazla gıpta yaptın nazar etmeyesin. Yok canım hiç olur mu gurur duyarız her zaman. Olsun sen yine de maşallahı düşürme ağzından. Sen mi yazdın az önce okuduğun manzumu? Çalmakla itham edip üzersin ama mazlumu. Estağfurullah efendim ne haddime sana öyle isnat. Belli olmaz bir anda giriverir adamın içine fesat. Yalnızca merak ettim nereden buldun o kafiyeyi? Dokuz canlıdır ama merak öldürmüş kediyi. Ah kara gözüm ah şiir yazmak benim de içimde öyle dur Dert etme hacıvat çalış senin de olur. Nasıldır efendim bu şiirin harcı nedir? Şiir dediğin biraz acı, biraz aşk biraz da kabiliyetledir. Ben de döktürebilir miyim bir tane ne dersin? O ruh inceliği yok sende sanmam beceremezsin. Ah kara gözüm böyle konuşarak kalbimi kırıyorsun. Sen de bir kendine bak haddini bilmiyorsun. Madem öyle, oku bakalım bir tane daha şiir de görelim. Ben bir serçeğim ve bu beden benim kafesim. Ben uçtum o kafesten, rehin kaldı bedenim. Bunun da mı müellifi sensin şimdi? Değil şimdi sadece, ezeli ve ebedi. Vallahi Karagöz, şimdi seni çok pis yakaladım. Kovalıyor muydun sanki? iki saattir buradaydım. Okuduğun şiir bir kere senin değil... Eyvahlar olsun ki şimdi eline düştük senin gibi bir zalimin. Bilmez misin yatsya kadar yalancının Mumu? Gerçekten çok kötüymüş infial yapan şairin durumu. Son sözüm olsun. Aleyküm selam dostlar. Allah selamet versin diyecek başka ne var?